Bağdat'ta çıkan ed gazetesinin muharriri İsa Abdülkadir'in Arabî makalesinin tercümesi. Bağdat'ta çıkan ed gazetesi Risale-i Nur talebelerinden bahisle diyor ki: Türkiye'deki Nur talebelerinin İhvan-ı Cemiyeti ile alakaları nedir? Ne münasebeti var? Hem farkları nedir? Türkiye'deki Nur talebeleri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 Nur talebelerinin ve İhvana Müslimin Cemiyetinin gerçi maksatları Hakayık Kur'aniye ve imaniyeye hizmet ve İttihad-ı İslam dairesinde Müslümanların saadet-i dünyeviyye ve uhrebiyelerine hizmet etmektir. Fakat Nur talebelerinin 5-6 cihetle farkları var. Birinci fark Nur talebeleri siyasetle iştigal etmez. Siyasetten kaçıyorlar. Eğer siyasete mecbur olsalar siyaseti dine alet yapıyorlar ta ki siyaseti dinsizliğe alet edenlere karşı, dinin kudsiyetini göstersinler. Siyasi bir cemiyetleri asla mevcut değil. İhvana Müslim'in ise, memleket ve vaziyet sebebiyle, siyasetle, din lehinde iştigal ediyorlar ve siyasi cemiyet de teşkil ediyorlar. İkinci fark, nurcular, üstadlarıyla içtima etmiyorlar ve etmeye de mecbur değiller.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 25 sene müddetle el yazmasıyla Anadolu'da neşri bu şekilde olmuştur. Okusunlar ve dinlesinler. Bu suretle büyük bir memleket büyük bir dershane hükmünde oluyor. İhvan-ı ise umumi merkezlerde mürşit ve reisleriyle görüşmek ve emirler ve dersler almak için ziyaretine giderler ve o umumi cemiyetin şubelerinde de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 Birbirini görmedikleri, tanımadıkları ve uzak oldukları halde birbirine ders veriyorlar ve beraber ders okuyorlar. Ama İhvana müslümin ise memleketleri ve vaziyetleri iktizasıyla mecelleleri ve kitapları çıkarıyorlar, aktarı âleme neşrediyorlar, onunla birbirini tanıyıp ders alıyorlar. Dördüncü fark, nur talebeleri bu zamanda ve bugün de ekser bilâdı İslamiyede intişar etmişler ve çoklukla vardırlar.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 Bütün nurcuların bu çok taifelerinin umûmen bütün maksatları Kur'an-ı Mecid'in hidayetinden ve hakayık imaniyeyle nurlanmaktan ibarettir. Bütün çalışmaları ilmi irfan ve hakayık imaniyeyi neşretmektir. Bundan başka bir şeyle iştigal ettikleri bilinmiyor. 28 seneden beri dehşetli mahkemeler, dehsas ve kıskanç muarızlar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 Mevcutı maddiyeye ehemmiyet vermedikleri gibi, bir kısmı azami iktisat ve kanaatla ve fakirül hal olmaları ile beraber sabır ve insanlardan istinâa ile ve hizmeti Kur'aniyede hakiki bir ihlas ve fedakarlıkla ve çok kesretli ve şiddetli ehli dalalete karşı mağlup olmamak için ve muhtaçları hakikate ve ihlasa davet etmekte bir şüphe bırakmamak için ve rıza-i ilahiden başka o hizmet-i hiçbir şeye alet etmemek için bir cihette hayat-ı faydelerinden faydalarından çekiniyorlar. Ama ihvan-ı ise, onlar da hakikaten, maksat itibarıyla itibariyle aynı mahiyette oldukları halde, mekan ve mevzu ve bazı esbab sebebiyle, nur talebeleri gibi dünyayı terk edemiyorlar, azami fedakarlığa kendilerini mecbur bilmiyorlar. İsa Abdülkadir Bağdat'ta çıkan, ehemmiyetli, siyasi bir ceridi olan Eddifa Gazetesi'nin muharriri İsa Abdülkadir diyor ki, Nur talebelerinin mürşidi olan Bediüzzaman Said Nursi hakkında, difa gazetesini okuyanlar benden soruyorlar. Türkiye'deki nur talebelerinden ve üstadları olan Said Nursi'den bize malumat ver diyorlar. Ben de bunlar hakkında kısa bir cevap vereceğim. Çünkü üstadın, nurun ve nur talebelerinin Araplarda hakkı olduğu için Araplar onlardan ciddi bahsetsinler. Zira İslamiyetin maddi esasiyesi olan Araplar, Risale-i Nur'dan ziyadesiyle fayda görmeye başlamışlar. Bu nur talebeleri, Risale-i Nur'la hem Türkiye'de hem bilâd Arap'ta komünistliğe karşı muhkem bir set tesis ediyorlar. Risale-i Nur ise, öyle geniş bir mikyas ile intişar ediyor ki, değil yalnız Türkiye'de ve bilâd-ı İslamiye'de, hatta ecnebilerde de, iştiyakla istenilir oluyor. Ve nurun talebelerinin şevklerini hiçbir şey kıramıyor. İşte Nur talebeleriyle Nur risaleleri ve onların bu büyük hizmeti Kur'aniyeleri Demokrat hükümetinin bir büyük hasenesidir ki mübarek alemi İslam'daki hareketi İslamiye bu hükümeti demokrasiyeyi takdir ve tahsinle karşılıyor. Bütün Irak ahali-i Müslimesi ki Arap, Türk, Kürt, İran, bu İslami hizmeti ve kutsi mücahideyi Kemal Ferah ile karşılıyorlar.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 Hem emniyetin ve asayişin temel taşı yine bu kanunu esasiden geliyor. Mesela bir hanede veya bir gemide bir masum ile on cani bulunsa, hakiki adaletle ve emniyet ve asayiş düstur esasisiyle o masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için gemiye ve haneye ilişmemek lazım, ta ki masum çıkıncaya kadar. İşte bu kanun esasiyi Kur'anî hükmünce asayiş ve emniyeti dahiliyeye ilişmek. On cani yüzünden 90 masumu tehlikeye atmak, gazab-ı ilahinin celbine vesile olur. Madem Cenab-ı Hak bu tehlikeli zamanda bir kısım hakiki dindarların başa geçmesine yol açmış, Kur'an-ı Hakimin bu kanunu esasîsini kendilerine bir noktayı istinat ve onlara garazkarlık edenlere karşı siper yapmak lazım geldiğini zaman ihtar ediyor. İslamiyetin ikinci bir kanunu esasîsi şu hadisi i şeriftir. Seydül kavmi muhum, hakikatiyle memuriyet bir hizmetkarlıktır. Bir hakimiyet ve benlik için tahakküm aleti değil. Bu zamanda terbiye-i İslamiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin zafiyetiyle benlik enaniyet kuvvet bulmuş. Memuriyeti hizmetkarlıktan çıkarıp bir hakimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinden abdestsiz kıblesiz namaz kılmak gibi adalet adalet olmaz.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 her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hakimiyet suretinde rüşvet vererek, dindar hürriyetperverlere hücum ediliyor. İkinci hücum da, İslamiyet milliyet-i kutsiyesini bırakıp, evvelkisi gibi bir cani yüzünden yüz masumun hakkını çiğneyebilen, zahiren bir milliyetçilik ve hakikatte ırkçılık damarıyla hem hürriyetperver dindar demokratlara, hem bütün bu vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan bulunanlara,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 Mesela İslamiyet milliyetiyle 400 milyon hakiki kardeşin her gün Allahum mağfir lil müminina vel müminat duası umumisiyle manevi yardım görmek yerine ırkçılık 400 milyon mübarek kardeşleri 400 serseriye ve laubalilere yalnız dünyevi ve pek cüzi bir menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlike hem bu vatana hem hükümete hem de dindar demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir ve öyle yapanlar da hakiki Türk değillerdir. Necip Türkler, böyle hatadan çekinirler. Bu iki taife, her şeyden istifadeye çalışıp, dindar demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştırıldıkları, meydandaki asar ile tahakkuk ediyor. Bu acip tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı, kırk sahabe ile dünyanın kırk devletine karşı meydan-ı çıkan ve galebe eden, ve 1400 sene zarfında ve her asırda 300-400 milyon şakirdi bulunan hakikatı Kur'aniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevi ve uhrevi saadet ebediyenin zevklerine o cazibedar hakikatla beraber nokta-i istinat yapmak o mezkür muarızlarınıza ve hem dahil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lazım ve elzem ve zaruri bir çare yeganedir.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 Yapacağınız hizmete ve mezkür hakikatı kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz. Üçüncüsü, İslamiyet'in hayatı içtimaiye dair bir kanun esasisi dahi bu hadisi şerifin el mu'minul il mu'mini kel bünyanil mersusi yeşüt ba'duhu ba'dan hakikatıdır. Yani hariçteki düşmanların tecavüzlerine karşı dâhildeki adaveti unutmak ve tam tesanüt etmektir. Hatta en bedevi tayifeler dahi bu kanun-ı esasıının menfaatini anlamışlar ki hariçte bir düşman çıktığı vakit o taife birbirinin babasını, kardeşini öldürdükleri halde o dahildeki düşmanlığı unutup hariçteki düşman defoluncaya kadar tesanüt ettikleri halde binler teessüflerle deriz ki benlikten, hotfuruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dahildeki tarafkirane fikriyle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 Daha yazacaktım, fakat bu üç noktayı esasiyi şimdilik dindar hürriyet perberlere beyan etmekle iktifa ediyorum. Sayit Nursi